Ancak öyle kötü şeyler maruz kalıyor ki akıl sır erdirmek mümkün değil. Biz bugün bilinen ve bilinmeyen yanlarıyla Kaz Dağları'nın 2017 yılında nelerle mücadele etmek zorunda bırakıldığını, Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal ile konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Leyla Hanım. Merhabalar. Ee, az önce söylediğim gibi aslında bildiğimizin dışında bir de bilmediğimiz çok e, daha derin ve daha geniş bir boyutu var. Kaz Dağları'nın mücadele etmek zorunda kaldığı şeylerde. E, 2017 yılını geride bıraktık ancak e, bizim bilmediğimiz bir sürü şey oldu Kaz Dağları'nda. Neler olup bitti 2017'de bize bir anlatabilir misiniz? Aslında biz Kazbaa yöresinde mücadele eden örgütler, gruplar sesimizi o kadar çıkarıyoruz ki sanıyorum buradaki mücadelemiz baya bir basına da yansıyor. Ve sesimizi duyuruyoruz. Neler olup bittiğini hemen hemen e, Türkiye Çapı'nda herkes öğreniyor gibi geliyor bize. Hı hı. O da mutlaka tabii yansıtamadığımız mücadelelerimiz de olmuştur. E, genel olarak şöyle özetlersek, e, geçen yıl 2017'de en çok gündeme gelen konulardan birisi Çanakkale Köprüsü otoyolları. E, bağlantısıydı. E, bu e, proje geçtiğimiz yıla damgasını vurdu diyebiliriz. E, çok e, kamuoyunda projenin hiçbir detayı bilinmeden güzergah falan bilinmeden e, birdenbire karşımıza 100 binlik çevre planı içerisinde e, çıkmıştı. E, Balıkesir ve Çanakkale çevre planı içerisinde. O zaman hemen ona itirazlarımızı yapmıştık. Daha sonra da çok e, hızlı bir süreçte e, projenin e, İhalesi çet süreci tamamlandı, ve ihalesi gerçekleştirildi ve hatta e, temel atma töreni bile gerçekleştirilmişti. E, bu süreçte de biz bu proje ile ilgili çeşitli işte, bilgilendirme toplantıları yapmış, işte sonuç bildirgeleri yayınlanmış ve projeyi itiraz etmiştik. E, yine geçen seneki en çok uğraştığımız e, saldırılardan birisi Term Center projeleriydi. Bunlardan özellikle 2017'de Kirazlı e, kömürlü elektrik santrali gündeme geldi ve çırpılar kes gündeme geldi. E, bu iki projenin de çift süreçlerini yaşadık 2017'de. E, arkasından yine faal, e, inşa halinde olan Karabiga'daki kömürlü elektrik santrali de e, 2017'de faaliyete başladı. Geçtiğimiz sene termik santral yatırımcıları, uluslararası kriterler gereği, kuruluşların kriterleri gereği biraz teknoloji değiştirmek zorunda kaldılar. Süper kritik akışkan yatak dedikleri bir teknolojiye geçmek zorunda bırakıldılar. Onun için bazı KES projelerinde proje değişikliği nedeniyle chat süreçleri yeniden yaşanmaya başlandı. Kirazlı KES de bunlardan birisiydi. Altın madenciliğinde çeşitli gelişmeler yaşadık 2017'de. En önemli gelişmelerden bir tanesi bu Çanakkale'nin de içme suyunu sağlayan Atıkısay Barajımız var. O barajın hemen yakınındaki Gold isimli bir Kanadalı firmanın yerli görünümlü yüzü olan Doğu Turva Madencilik tarafından da faaliyete geçirilen bir altın madeni projesi vardı. Bunlar ileri çet olumlu süreçlerini falan geçirdiler. Hatta işte o süreçte verilen hukuklu mücadeleler, kazanılmış olan hukuklu mücadeleler yeniden geri dönmeye başladı. Firmalar daha çalışma hatırladığını bile almadan hemen ağaçları kesmeye başladılar 2017'de. O nedenle o iki altın madeni projesinde ileri aşamaya gelindi diyebiliriz. Ee, onun dışında bu kazanın özellikle kuzey tarafındaki altın madenlerine karşı mücadeleniz çok duyuluyordu basında. Ancak e, kaza'nın güney ve doğu tarafında ciddi altın madeni projeleri e, görülmeye başlandı 2017'de. Bunlardan bir tanesi Havran Demirtepe Projesi, Bahar Madenciliği'ye ait. O proje 2017'de gündeme geldi. Orada da zenginleştirme e, tesisleri falan var projede, oldukça büyük bir proje. Ee, yine İvrinde de tümat madenciliği bir altın madeni projesi ileri aşamaya geldi. Ee, yine 2017'nin sonuna doğru e, yeni yeni küçük projelerde altın madeni projelerinde kapasite artışları gündeme geldi. Ee, mevcut çalışan e, kurşun madeni gibi molibden madeni gibi tepe madenler de İyice kapasitelerini artırmaya başladılar. 2017'de onlarla ilgili hava fotoğrafları falan yayınlandı ve talanın ne boyuta geldiği ortaya çıktı. Yine 2017'nin sonuna doğru Gökçedal'da bir altın madeni projesi karşımıza çıktı. Neyse ki dur, e, kabuğu büyük tepsisiyle evet, dur, dallarında da e, yoğun mücadelesiyle firma o projeden geri çekildiğini açıkladı. O güzel bir kazanım oldu bölgemizde yine bir de jestler sorunu başladı 2017'de daha önce ufak ufak verilmiş olan ruhsatlar 2017'de ciddi bir şekilde sayıca artmaya başladı yine kamuoyu hatırlar Gülpınar köylülerinin direnişini Gülpınar'da bir zeytinliğe yakın alanda verilen jest ruhsatı gündeme bayağı meşgul etti ve Gülpınar köylerinde direnişiyle o projede e, şimdi geri çekilmiş gibi görünüyor yine e, restler de gündeme geldi az daire yöresinde özellikle Ayvacık'ın Kıran köylerinde e, ciddi anlamda rest projeleri dağıtılmıştı. atılmıştı e, Kıran köylerimiz köyler bir araya geldi e, ve firmada yine bu en büyük proje olan Bilgin şey projeden de vazgeçildi ee, yine kamuoyu hatırlar. Zeytin yasası değişikliği 2017'de yine bizi evet. oldukça etkileyen bir şeydi. çalışmaydı. Ee, sanıyorum 6. kez ya da 7. kezdir zeytin yasası değiştirilmeye çalışılıyordu. Bizler de yoğun mücadele sürdürdük. Hem alanda, bölgede imzalar, toplayıp kampanyalar yürüterek hem de meclise gidip, lobicilik yaparak ve milletvekilleriyle görüşerek, hükümet yetkililerle görüşerek o konuda zeytin yasası değişikliğinde e, geri çekmek zorunda e, kalındı. E, derseğinin çeşitli yatırımları, ufak tefek yatırımları oldu bölgede. Bunlar derelerin ıslahı ve baraj projeleri gibiydi. Derelerin ıslahıların çoğu gerçekleştirildi oldukça kötü bir şekilde hı hı. dereler beton kanallara alındı. Artık art, özgür özgür akamıyorlar ne yazık ki. Demir bakan yani Kazdağ'ın güneyini besleyen bütün dereler çok kötü bir şekilde kanallara alındı. Ee, baraj projeleriyle ilgili çok fazla bir gelişme yok 2017 yılında fizibilite aşamasında kaldı gibi görünüyor. Senin aklımda... <gülüyor> <bir öncesiyle> kalan kalanlar <gülüyor> bunlar. Ee, şimdi Süheyla Hanım o kadar çok şey... ...anlattınız ki, kimisi kazanılmış... ...mücadele, kimisi kazanılamamış... Ee, ...ve mesela... ...bahsettiğiniz o altın madenciliği... ...aramasında ciddi tahribatlar var... Ee, ...derelerin ıslahında... ...ciddi zararlar var... ...şimdi e, siz anlatırken... ...benim kafamda kocaman bir resim oluştu... ...ama resim hiç de iç açıcı bir resim... ...değil, çok korkutucu ve... ...ürkütücü bir resim, yani... E, o zaman birçok şeyini kaybediyor Kazdağları şu anda. Evet. Nedir kayıplarımız? Efendim? Yani kayıplarımız nedir şu anda? Heh. Şimdi Kazdağları yöresi e, yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin. Bunlar da işte altın, kurşun, demir falan gibi madenler, selipat gibi. E, bunlara büyük bir şey var. E, e, Akın var diyelim. Bunlar, hı hı. Bu yeraltı kaynaklarının ele geçirilmesi için. Ee, çok uluslu şirketler ya yerli ortaklarıyla birlikte bütün bu kaynaklara sahip olmak istiyorlar. Bunların ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek istiyorlar. Ee, yani bütün doğanın değerlerini, kaynakları ranta e, çevirme gibi bir yaklaşım var. Bir, öyle bir kalkınma anlayışı da var ülkede hakim. Ee, o nedenle... Bütün bunlar gerçekleşirse e, gerçekten kaza ekosistemi mahvolacak diyebiliriz. Altın madeni yüzünden devasa çukurlar açılıyor, işte patlatmalar yapılıyor, topraklar kazılıyor. Bütün onlar yığılıyor, pasa dağları oluşuyor. o arada asit maden direnajları meydana geliyor. İşte yeraltı suları ve işte dereler, akarsular e, kirleniyor. Projelerin yaşandığı yerlerden biliyoruz örneklerini Bergama'dan, başka altın madeni projelerinden. Burada da Havran civarında şu anda faaliyette bulunan e, kurşun ve molibden madeninin alanlarından bütün bunları çok iyi görebiliyoruz. Karzağan ekosistemi e, mahvoluyor. E, Kömürlü senlik santraller, Çan zaten havayı yeterince kirletiyordu. Çan bir santrali. Şu anda Çan'da ikinci santral projesi var inşa halinde. Üçüncüsü planlanıyor. Kazanın tamamında işte 15 tane toplam projeden bahsedebiliyoruz. 12 bin megawatt kapasiteli. Bütün bunlar da yapılsa ciddi bir hava kirliliği yaşanacak bölgede. Hava kirliliğinin sonucu işte insan sağlığında büyük etkiler görülecek. Onun dışında iklim değişikliğinde büyük etkilere neden olacak hava kirliliği ve karbon salımının artması. Ee, yine e, zeytinlik alanlar kaybolursa oralar e, tarım alanından çıkarsa tarımda ciddi bir düşüş yaşanacak tarım gelirlerinde ve köylüler e, tarımdan zaten e, kopuyorlar tarımsal gelirlerinin azalması nedeniyle ciddi bir tarımsal e, gelir de üretimde düşüş e, olacağını düşünüyoruz. Bütün bu projeler gerçekleşirse. Peki e, Kaz bu şekilde devam ederse eğer... ...ne kadarlık bir zamanı kaldı? Yani ne kadar zaman sonra artık e, geri dönüş olmayacak? E, şimdi Altın Maden'in projelerinin çoğunun e, ekonomik ömrü 10 yıl gibi görünüyor. Hı hı. Birkaç proje biraz daha uzun gibi görünüyor... Yani şu anda gündemde olan bütün bu e, ruhsatlar verilir de işletmeye başlanırsa ki ruhsatlandırılmamış alan hemen hemen yok gibi bütün Kaz Dağı bölgesi ruhsatlandırılmış durumda altın madencilerine. E, o zaman bir 10 sene sonra artık kaza ölecek diyebiliriz rahatlıkla. Yani çok... santraller de yine bu dönemde e, faaliyete başlar ise ...onlar da bir, herhalde bir 10 sene içerisinde ciddi bir büyük bir kirlilik yaratacaklar Hı. diye düşünüyorum. Çok da vakti kalmadı aslında. Yok yok ee... evet yani 10 sene ne ki. Evet ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar beraber olacağız. Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Açık Radyo'da 94.9'da Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal ile birlikteyiz. Söyle Hanım, 2017 yılında çok da iç açıcı bir tablo yoktu Kaz Dağları'nda. Şimdi 2018 yılında siz hem dernek olarak hem de bazı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek bir sürü çalışma yapıyorsunuz aslında. Çünkü az önce de söylediğiniz gibi Kaz Dağları'nın 10 yıllık bir ömrü kaldı. Geri dönüşü olmayan tahribatlara maruz kalıyor şu anda. 2018 yılında neler hedefliyorsunuz? 2018 yılında da daha önce yaptığımız gibi bütün bu doğa talanını ve doğa tahribatına yol açan projelerle ilgili öncelikle chat süreçlerini takip edeceğiz. Bunlar işte halkın bilgilendirilmesi, halkın katılımı toplantıları, bakanlık meclisindeki inceleme değerlendirme komisyonu toplantıları ve bu chat süreçlerinde verilen kararların hukuk olarak itiraz ve dava açma süreçleri. 2018'de de bütün bu süreçlere devam edeceğiz. Bütün süreci izleyeceğiz yatırımlarla ilgili. İşte içinde yer alacağız diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte. En önemli konu bir yandan da bu talan projede de devam ederken alternatifler sunabilmek köylüye. Hı hı. Bu da özellikle gıda toplulukları. Kurmak, aracısı doğal ürün aldır, kurmak gibi bir şey modelle olabilir. Bunun küçük bir çalışmasını Kazlar Kurma Derneği olarak Nusratlı Köyü'nde yaşıyoruz. Şu anda benim yaşadığım da köy burası. Bu köyde yaşayan 14 tane üretici kadının ürünlerini aracısız bir şekilde başka yerlere İstanbul, Ankara'ya ulaştırıyoruz. Ya da burada yerelde satışını yapıyoruz. Bu altın madeni gibi termik gibi projelerin bulunduğu köylerin tarımına sahip çıkar, onun üretimine sahip çıkarsak, ayrıca doğal rünaları kullanmasına ön ayak olursak, e, bu sanıyoruz tarımdan kopuşun biraz önüne geçmede kırsal kalkınmaya destekte önemli rol oynayacak. Onun için 2018'de e, önümüzdeki bu, bu, bu, bu, bu tarz köylerde böyle bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Hı hı. Peki hmm. Kaz Dağları'nın tamamının dünya mirası olarak kabul edilip milli park statüsüne alınması acaba Kaz Dağları için bir koruma teşkil eder mi? Yani bir umut olur mu tamamını korumak adına? Ee, bir ölçüde e, olabilir. Şu anda Kaz dağının... Zeytinli Mehmet alan o bölgesi yani güney-doğu köşesinde ufak bir alan Milli Park statüsü almış durumda. O Sakar hemen hemen tümü bu yöredeki değerlere sahip. Onun için Milli Park sınırlarının bir an önce genişletilmesini istiyoruz yıllardır. Bu konuda ama istekten atıyor de çok geçemedik. Somut adımlar atıp bunun dosyalarının oluşturulup işte Milli Park'ta size kazandırılması için çok somut projeler yürütemedik. Bir de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması konusunda da hem kültürel hem de doğal miras anlamında. Bu konuda da hep niyetlerimiz ve isteklerimiz oldu. Kaza ve yöresindeki Belediyelerin e, doğa koruma mücadelesine sahip çıkma, çevre davalarını yürütme amacıyla kurduğu, bizim de kurulmasına destek olduğumuz ve Marmara Belediyeler Birliği var şu anda. Daha önce Kazlar ve Madrada Belediyeler Birliği'ydi. E, o birlik UNESCO Kültürel miras Listesi ve Doğa Mirası Listesi'nin alınması için çeşitli çalışmalar başlattı. Ancak çalışmalar çok da fazla ilerlemedi. O aşamada kaldı. Ancak vurgulamak istediğim bir husus var. Lütfen. E, Milli Park da olsa, Dünya Miras Listesine de alınsa, e, bunlar da tek başına koruyucu olamıyor. Çünkü e, alınan çeşitli işte, kanun teklifleriyle, tasarımlarıyla yönetmeliklerle istisnalar e, bozulabiliyor, getirilebiliyor. Örneğin işte kamu yararı varsa Milli Park'ta da, Altın madeni çıkartılabilir gibi ya da şu yatırım yapılabilir gibi ya da işte enerji makulatları yapılabilir gibi. Onun için bu koruma kalkanları da ne yazık ki delinebiliyor. Onun için tek başına O da yeterli olmuyor. değil. Peki bireysel olarak sadece kaz dallarında yaşayan insanların değil bizlerin de yapabileceği neler var? Bütün bu süreçleri takip etmek, yerelde mücadele eden sivil topluluklarına destek olmak, onların yürüttükleri kampanyalara destek olmak. Örneğin işte bir kampanya çağrısında bulunuyoruz, bimer üzerinden siz de şunlara itiraz edin gibi. Hı hı. Herkes aslında başka şehirlerde yaşayanlar da ilgili kurumlara dilekçelerini gönderip bimer üzerinden itirazlarını yapıp buralarda yürüyen kampanyalara destek olabilirler. Hatırlarsınız Zeytin Yasası ile ilgili yürütülen kampanyada 50 bine hemen 2-3 günde imza sayısı. Evet. Ve BİMER'e itirazlar yapılmıştı. Yine buradaki kirazlı elektrik santraline karşı BİMER üzerinden itiraz için yaptığımız çağrıya ciddi bir katılım olmuştu Türkiye çapında. E, bu şekilde itirazlar bakanlığı bayağı bir sıkıştırmıştı. E, Tabi buradaki örgütlere e, hem maddi destek olunabilir... Hem teknik anlamda destekler olabilir. Bizim bilim insanlarına ihtiyacımız oluyor. Maddi kaynağa ihtiyacımız oluyor. Onun için herkes aslında bulunduğu yerlerden uzak da olsa bilgisi ve donanımı çerçevesinde bilimsel anlamda da destek olabilir. Çağrılarımız oluyor. Yani chat dosyalarını incelemede her şeyi anlayamayabiliyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Yabancı dil ihtiyacımız oluyor. <gülüyor> o nedenle herkes inanan herkes doğanın korunması gerektiğini buradaki mücadeleye destek olabilir. Derneğinizin bir web sayfası var mı? Onun adresini verelim mi? Ee, derneğimizin biraz kötü bir web sayfası var. Bu <gülüyor> en azından bir sizinle bir... iletişime geçmelerini sağlar. kazakoruma.org.tr <gülüyor> diye bir web sayfamız var. Hı hı. Ee, ama kazakoruma.com'dan e, yazışabiliriz. Tamam. De derneğimizin çok aktif bir Facebook sayfası var. Çok güzel ve Facebook grubu var. Hı hı. Ee, ikisi de oldukça etkin. Hı hı. Ee, Facebook'tan sayfamızı beğenip bütün faaliyetlerimizi etkinliklerimizi takip edebilirler. Destek olabilirler. Hı hı. Ee, Instagram ve Twitter hesaplarımız var. koruma diye. Oradan birileri takip edebilirler. Destek olabilirler. Evet. O en kısa zamanda şu web sayfamızı biraz daha güncelleme konusunda bizden <gülüyor> yeni yapacağız. Evet. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok az bir süremiz kaldı. Ee, eklemek istediğim şey e, Kaz Dağları çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Bütün Türkiye için oldukça önemli bir ekosistem. Kaz koruma korumak hepimizin bu yörede yaşayanlar kadar yaşamayanların da boynunun borcu. Yazları çok yoğun bir şey yaşıyoruz, göç yaşıyoruz bölgeye. Ama daha sonra o insanlar gidiyorlar. Hı hı. Ve buradaki mücadeleleri unutuyorlar. Onun için buraya gelenlerin de, gelmeyenlerin, sevenlerin de bu bölgeye bütünüyle sahip çıkmasını istiyoruz. Tabii yalnız Kaz Dağı değil. Bütün ülkemizde doğa talanı söz konusu. Onun için hı hı. duyarlı bütün bireyleri, vatandaşları doğa koruma mücadelesine davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim Süleyla Hanım programıma konuk olduğunuz için. Görüşmek üzere ben diyorum size. Ben teşekkür ederim Leyla Hanım, sevgiler. <gülüyor> Hoşçakalın. Ee, Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam programında bu hafta konuğumuz Kazdığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal'dı ve bize Kaz Dağları'nın kaderiyle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Ee, siz de e, derneğin web sayfasını ziyaret ederek ve destek vererek e, bu kampanyalara imza atabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam